İbrahim Aleyhisselam Nemrut'a karşı Nemrut'a karşı Allah diyecek bir çocuk istemişti Verdi Allah Yaşlı başlı olmasına rağmen Tuttu Bu çocuğu Annesiyle Beraber Kendisinden Yüzlerce kilometre uzak bir yer Olan Mekke'ye getirdi Kundak'ta bir çocuk hanımı ve dağ başı bir yer ortada Kabe yok Safa Merve yok bomboş bir yer karısı dedi ki İbrahim bıraktı gidiyor nereye gidiyorsun dedi sizi burada bırakacağım gideceğim dedi burada su yok ot yok gayre zi zer'in ekin bitmez bir yere niye bıraktın bizi dedi İbrahim. niye bıraktın bizi buraya dedi. döndü İbrahim Boynunu büktü Karısı dedi ki Yoksa Rabbin mi sana emretti bunu dedi Evet dedi O bizi zayetmez git o zaman dedi Kadın Kadın Kadın sigorta güvencesine bak kadının Kocası boşarsa bu kızı işsiz kalmasın diye Açık saçık okullarda okutan anaya bak Bir de Rabbin mi sana böyle emretti deyince peki diyen kadına bak.